Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz içtihat ve fetva. İçtihat ile fetva bu bilim dalı fıkıh ile bağlantılı. Fıkıh alemlerine fıkıh denir. Fıkıh. Bunun çoğu da fukhadır. Fukhalar da yedi sınıf ayrılıyor. Demek ki fıkıh alimleri, bilginleri yedi sınıf ayrılıyor bunlar. Birinci sınıfı en üst tabaka zirvedekiler bunlar müşehidini mutlak dedi bunlara. Müşehidini mutlak. Yani mutlak müşehidler. Bir yere bağlı olmayanlar. Dört imam gibi Ebu Hanife, İmam Şafi gibi Bunlar müştehinden mutlak deniyor bunlara. İkinci tabakası, bunun bir aşağısı, müştehindi film bez Ancak kendi mezhebinde işşata bulunabiliyor. Yani mezhep imamının koyduğu kuralların içerisinde kalma koşuluyla işşata bulunabiliyor. Ebu Müslim gibi ya Muhammed gibi bunlarda. Üçüncü tabakası da müştehidin şil mesele. Ancak bir mesele konuda işyatta bulunabiliyor. Yani bu konuda üst tabakada müştehitinin işyadı yoksa demek ki ancak bunun gücü buna yetebiliyor. Yani günlerini harcıyor, aylarca çalışıyor. Ancak bir meseleyi bir meseleyi çözüme kavuşabiliyor. Dörün tabakası Eshab-ı Tahrir deniyor. Bunlar da işşah gücü yok bunların. Bunlar ne yapar bunlarda? Müşşehitlerin işşahlarını açıklayabilirler. Bunlara şerh koyabilirler. Beşin tabakası Eshab-ı Tercih. Eshab-ı Tercih deniyor. Bunlar da eğer bir konuda müşriyetten birkaç ibadet geliyorsa, bunların birini tercih etme yeteneğine sahip bunlarda. Tabi kaynana inerek, araştırarak bunalıklar. Altıncısı, Eshab-ı Temyiz deniyor. Bunlar da müşriyetten işadının kuvvetine göre bunu düzenliyorlar. Mesela der ki, hâz akva. Şu daha kuvvetli, ağza Esah bu daha sıhati derler, Bunu yapabilir bunlarda. Tabi uzun bir araştırmadan sonra. Yedinci son tabakı ise, bunlarda ancak ki doğru olarak aktarabilirler. Ki en son bu kimdir? Hazreti İbn-i Abidin'dir. i̇bn Abidin kendisi, son fukaha kendisidir bu. Müşreddin fuka'dır. Bu Şam bütünü yaptığı, emmi, İmam yaptı kendisi, hatta bir rüya görmüş kendisi. Rüyasında Hazreti Osman'ın vefat ettiğini, sahabelerin toplandığını, cihazı namazının da kıldırmasını teşkil ediyor rüyasında. Diyorlar, bundan namazını sen kıldır, Hazreti Osman'ın. Uyanıyor kendisi o döneme göre ondan sonra bunun işi gelmedi yeryüzüne. Öyle böyle öyle bir daha kendisi Kendikine bu rüyanın yorumunu yapamıyor asıl Osman vefat ediyor ya adamızı kılacak sahabeler geliyorlar bu namazın sen kılır kendisine yorum yapamıyor kendisi ne yaptı Horasına gitti Horası kimde? Yani Malibî Hocası Halî Baghdadî Hazretleri, son mücadditeren biri kendisi, büyük birisi kendisi. Ona gidiyor, hocam Malibî Hocası kendisinin. Şuanda böyle gördüm. Ne buyursunuz? Tabi o Malidatta çok üstün olduğu için, diyor ki buna ben diyor Haswan listine geliyorum diyor yakında ben öneceğim. Yakında bir öneceğim. Ben hasmın neslinden geliyorum. Namadını sen kılıyorsun namazın böyle, böyle. Kendisi de böyle. Yola nasip oldu tamaz kılınması da. Şimdi gelelim inşallah birinin tabakı olan fukuhanın müşşehitlerin derecesine gelelim. Yani tabi bir müşşidin ilmine aklımız ermez önce. Müşşehitlik o makam, yani iştihat makamı vehbidir rahat böyle. Fıtaten, doğuştan bir yaratılış meselesi. İştihat meselesi. Kişi çok akıllı olacak, süper zeka olacak, hafıza, çok ucuzcuk hafızası, unutmayacak bir şeyi tekvi olacak, salih olacak ve buna allah Teala Mevlamızdan ilham da gelecek böyle şimdi bakalım inşallah ne de itihattı bu usürü fukutan bazı şey aldım ibar aldım a şöyle büyüüyor el itihadı itihat ne demek ifihtiün milleen cehdi Cehd kökeninden ihtal babındandır diyor mastardır buyuyor Demek i kökeni C H D. C H D Arapça cem he dal. Arapça c Cehd C ile he. Onunca C H D bir gayet sarf etme, güç kullanma, uğraşma anlamına geliyor. Eğer bu deki he ha olursa yani cihat cehd olursa inki anlamına geliyor. Bak bir harf değişiyor burada he ha okunursa binke anlamına geliyor burada. Şimdi bu cihade kelimesi ne oluyor burada? İstalbaburan daktediliyor bakın. İlimi kuru bunlar, ilmi kuru bunlar. E bunu şu bakın anotimsir inşallah. İstihadın derine bilelim. Yani müşyetir'i küçünsemiyorum, müşyetir'i mutsizler. Günümüzde şiir oluyor şimdi. İşyat kullanılıyor da görüş kullanılıyor. İmam Şahabî'nin görüşüne göre, İmam odun görüşüne göre. Hayır, görüş başka, işyat başka tehdar. Görüş, fikir birer açıklama. Her kim başka ama. Demek ki işyat edir cehde, fikrin kökünde gelen istil babından naklediliyor. İsterbu <gülüyor> şöyle bir kural vardır. Evvele bir hemze getirilir. Bir de farif ve fil arasına te getirilir. Te getirilir. İştahat. Ne oldu iştahat bu baba getirilince? Et takatı yukal işe defamli hacerin azimin. Bir kimse bir bir kayayı kaldırma orası ya da yuvarlama orası burada kullanılabilir böyle. İşçiye de şu kayayı kaldırma oraşı diye. Ama taşı kaldırma oraşı dermez buna. İstihat kitaptan, Kur'an'dan, sünnetten, hadis-i şeriflerden. Kafolu hüküm çıkarmak için son gayretini kullanma. Kur'an-ı Kerim'i baştan başlayabilecek müştehid. Kur'an-ı Kerim'i baştan baştan ezirebilecek. Nasıl bilecek? Fatih okur gibi Kur'an-ı okuyacak. Yani bir müştehid hiç Kur'an-ı Kerim'e bakmadan oturup Kur'an-ı Kerim'e bilir müştehid. kuran Sonra hadis bilecek bir müştehid işad işi, hadis-i nasıl bilecek? 10.000-20 hadış şerifi Nasıl görecek bunlarda? Hadış şeriflerin bir metin denen bölümü vardır. Ve de senet denen bölümü vardır. Metin, hadış şeriflerin metni, Peygamber'in çıkan sözler. Metin denen böylece. Peygamber'imizin her sözü tabi sahidir, sağlı tamamdır. Fakat hadış şeriflerin neye bağlı? Senedine bağlı. Bir de senedi peygamberimizden kim bunu işitmiş, kime kime söylemiş. O müşehidi gelinceye kadar artık kimden var? Buna senet deniyor. Hadislerin zayıf olması, hasen olması, sahih olması bu senedine bağlı. Hatta uydurmalı şerif vardır. Hadisi mevudu bunlara. Bu senedine bağlı bu. Her müşehid ne Her müşehid Hadis-i şerifi doğrudan doğruya kendi alacak. Efendimiz bu Buhari'ye göre, Müslüme göre o müşriyet olmaz. Oraya bağımlısın bu şekilde. Ne yapacak Hadis-i şerifi? Kendi. Peygamber kime bunu söylemiş? Kim varmış orada? Şunda var mı böylece? Kim hakkında? Çekilmesine de. ve şartıhu İhtiyadın şartı diyor burada. Bunları da aldığım ver, usul fıkıh aldığımları da. En yahviye ilme kitabı ve sünneti. Kur'an ilmini ve hadis ilmini tamamen iade edecek, tam bunu kavrayacak. Lughaten önce lügatını yani sözlüğünü kelim olarak ne anlamaya geldiğini yani Arapçayı ilmi Arapçayı öyle bilecek ki Kur'an'daki bütün kelimeleri bütün kelimelerin bunların sözcük anlamını bilecek ifraden ve terkiben ifraden tek olarak kelime terkip de birleşik kelimeler bazı kelimeler böyle Arap dil bilgisine değiştirilir bunlara ilave edilir bunlara bunları bilecek misla burada misal verelim bizlere burada ve zekere ba'de ümmetin. buradaki ve zekere kelimesi mesela Kur'an-ı Kerim'de husus sureste geçiyor bu ve <gülüyor> zekere bunun aslı ne aslı ne bunun, <gülüyor> bunun aslı iztekere min zekere bu diyor? ya zekere zekere fiilinden iztekere İftirabına nakde verilmiş bu. Nasıl oluyor şimdi bakın muhteremler? Zekere anlamı sözlük olarak hatırladı Zekere. Mesela ki bir insan tutam hatırladım der. Hatırladın mı? Hatırladın. Fazla uğraşmadan, fazla yorulmadan, beyin fazla yormadan hatırladın mı? Hatırladım. O zaman zekere kullanılır. Eğer hatırlama konusunda kişi çok yorulursa, beynini kucalar, hapciye kucalar, geçmişi kucalar, uğraşır uğraşırsa, o zaman bu ne olur? İsthal babına girer. İz-i tekereye giriyor. iz i Şimdi iz-i Arapçada bazı harfleri kullanımı kelimede zorlaşınca bu harfler baş harfi değiştirilir. Buradaki izel iz, önce dala değiştirir dal oluyor böyle. İdi teker oluyor. Bu defa t da değiştiriliyor dal iki tan dal geliyor. İki da bir araya geldiler. Biri sakin. Bu bir defa yine kural gereği idgam edilir. Bunu yapıştırır bunlar. Tek harf olur. Buna şede verilir. kere Demek ki bak burada Meryem görüyor ve dekere hatırladığı. Şimdi bazı kimseler hatta çoğunluk günümüzde diyorlar? Ben Kuran'ı inceledim diyor. Vazav, Allah Allah. Ben Kuran'ı inceledim. inceledim. Bir kısa Kuran meali okumuşlar bu incelemi Bakın bir tek kelime, bir kelime böylece bak. Ve dekere. Ve dekere Ba'de ümmetin Ümmet bir tobu anlamına geldiği burada buradaki zaman girmişliği alıyor. Uzun bir zamandan sonra düşünü taşlandı kendini yordu ve hatırladı. Kim? Şerbetçi. Biliyorsunuz ki Hüsvü girince iki de girince ikide genç cinara girmişlerdi. Biri kralın ekmekçisi öbürü burada şerbetçisi idi. Bundan tabi konu uzun girmeyeceğim kariye şimdi. Bir zehirleme olayı oldu. Bir suikast olayı oldu krala karşı. Bunun zaman elde bunlar. Şerbetçi bu işi yapmamış kurtuldu. Kral rüya gördü. Karınmaşık bir rüya gördü. Korktuğu kral rüyasında kendi korktuğu. Çağırdı zaman ki rüya yorumcularını onlara sordu. Onlar bu işin çıkamadılar. Yorum yapamadılar yorumunu. O zaman bu hatırladı, şerbetçi adamı hatırladı böyle. Düşünürken yine biri vardı, yorum yapar kimdi acaba, kimdi, kim acaba bu? Aradan geçmiş zaman ama yedi sene kadar geldi. Ve de kere hatırladı. Demek ki Kur'an'dan iştahat işine gerek önce Kur'an'daki hadistteki kelimelerin önce sözcük anlamını bilmek sonra kelimenin aslı tek olarak nedir? fiil olarak mazır olarak sonra bunların birleşimdeki aldığı hangi babları bölümleri bunlar da böylece yine Kuran-ı Kerim'de Ayet-i Kerimeler çok bölümde ayrılıyor Kuran-ı Kerimeler yani bu, günümüzde bu konu ben şahsen düşündüğümde çok zorunlu gördüm bu konuyu gördüm. Yani günümüzde öyle kişiler var. Bir hadis-i şerif mealini görüyor. Efendim işte fukuh kurallarının şey ters görüyor buna. Halbuki müşrihidler hadis şerif biliyorlar. Onu binler için biliyor biliyorlar bunu daha böylece. Demek ki günümüzde bazı kimseler bir kuralları okuyorlar. Halbuki Kur'an'ın meal yapmak da çok ama çok çok zor muhtemelen de var. O kadar zor böyle şey. Anlatamıyorsunuz, Türkçe'ye. <gülüyor> Zaman geliyor bazen, bir ayet-i kerimeyi kitap için gerekiyor bazen. kendim böyle yoruyorum, yoruyorum, şöyle kelime koyuyorum, böyle kelime koyuyorum. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. olmuyor. Ariz kalıyorum, başım, beynim paltıyor muhtemelen. Bazen böyle şey. O Allah kelamını, şerime, türüşe birkaç kelime sığdırmak, kalıbı sığdırmak sığmıyor kalıplara. Sığmıyor kalıplara. Mevlamız bize buyuruyor şimdi Kuran'daki ayetlerin bölümleri olarak Bismillahirrahmanirrahim. Hüvellezi Allah Celle enzele indirdi. Burada bakın bu nezele olsa kendi indi anlamaya geliyor. Burada bu ifer babı deniyor. Lezele kendine bir elif getiriliyor, hemze getiriliyor. İfal babına getiriliyor. Müteadde oluyor bakılır. Hüvellezi <gülüyor> Allah Gücele Câli'yi enzele indirdi. Aleyke senin üzerine sana. sana. Ke zamir muhatap zamirin sana. Kim bu? Tabi peygamber neyi içinde enzele indirdi fiil. Bu fail öznesi var. Kim bu? Kufu Allah Allah. Kimi indirdi? Mehfuz dönüyor buna. El kitabe sana indirdi. Minühü işte Kur'an'da vardır. Ayetün muhkematün. Ayetlerin bazıları bunları muhkem ayetler hükmü kesin baş anlama gelemez, tevile yoruma gelmez, açık, net, hükmün nes mensu olmayan, başka yoruma açık olmayan, muhkem vardır Mesela, La ilahe illallah, artı bu yorum olmaz. Bu değişiklik böyle. Kimse bunun başka şeye çekemez. Hunne, nedir bunlar? Ümmül Kitap bunlar Kur'an'ın anası. Anayasası bunlardır. Demek ki önce hoca bir kimse? Önce bir kimse Kur'an'daki ne kadar muhkemat varsa bunları iyi bilecek. Bunlar Kur'an'ın anası, anayasası. Önce bu Kur'an şey bilecek bunları. Ükharu ve bundan ayetler vardır. Müteşşabiyatın. Onlar da ayetler. Bazı anlama gelebiliyorlar. Neden bunlar? Mevlam bunu böyle indirmiş. Bir imtihan vesilesi bu insanlara böyle. Ayet-i ilaçten geliyor. Kimin kalbinde kayfaklık varsa, iç sabah kalbini ısırmamışsa, kimin kalbinde kayfaklık var, iç ısırmamış böyle, bir sapıklık duygusu varsa onlar buna yapışıyor olan. yapışıyorlar onlar. Ve bir çok işte sapık mezhepler buradan kaynakları Bunlar böylece. Nasıl şeytan bir vesile sebeptir? Buna bir sebep olmuş oluyor. Şimdi bu alimler ayet 7'de demek ki önce ayetleri iki ayrılıyor. Muhkem ayetler ve de Şabi diye. Yine bunun dışında yani ayetler yani ayette anlam vermek, evvelin kurbanı incelemek meğer okumak kolay mı? Hayır. Kolay değil ben Zahir. Ayet-i zahir. Manas açık. Nas dinir ayetlere. Nas. O kesin delildir. Hafi, gizli, müşkil, işten kolay çıkılanmaz Mücmel. Öz. Açıklaması gerekir hakikat, mecaz, kinaye. Bağ ayetlerinde hadislerde bu vardır. Ayeti Kerim bazen hakikat, gerçek anlamı o verilir. Başka mı verilmez böyle. Bir de kinaye denir bak. Bir de mecaz vardır böyle. Kinaye. Nedir kinaye şimdi? Örnekleyin bunu inşallah. Kalet. Nedir ki, Hz. Meryem Enna yekün li gulamün. Nasıl benim çocuğum olur? Hz. Meryem bunu diyor. Kime karşı diyor? Cebaşılamak karşı. Hz. Meryem ribate göre 14 yaşlarında kız, bakire kız aletlerden temizlenmiş, yıkanmak üzere uzak yere gidiyor, ayrılıyor. Yıkanırken Cevahirü's-Salam karşısına ve belirli şekillerine karşında genç bir delikanlı olarak, hatta mevlan buyuruyor, beşeren seviya, beşer insan şeklinde, seviya her tarafı düzgün, boyu, bozu, eni, her şeyi düzgün. yakışık işte genç olarak arz edende. korktu. Eğer Allah'tan tekrar gitsen, Allah'tan sığınıyorum dedi. Korktu ondan. Yani bana bir şey yapma derken. O zaman kendimi tanıttı. Ben cerrailim. Sana bir çocuk hibe etmeye geldik. Eladın senin çürüğün olacak. Dedi ki Meryem Kalep. Dedi ki Enna yekün li gulâme. Nasıl benim çocuğum olur ki? Velem yem beşer. Bana bir beşer. Bir insan bana dokunmadı. Nasıl benim çocuğum olur? Şimdi burada ne var? Burada Kinaya bakın ama kinaya. Nedir bu kinaya? Ne diyor? Bana bir erkek yanına dokunmadı. Peki bir erkek bir kadın dokunup çocuğu olur mu onun? Olmaz. Demek ki nedir bu manla? Hakikat manada verilemiyor buna. Kinaya. de kinaya? Cinese ilişkin kinaya böylece. Umuşulma böylece. Şimdi ayetlerde böyle kinay anlamalılar vardır. Hakkı anlamı vardır. Melihazı vardır. Halisi de vardır. İşte ne hal müşehitler buna hüküm çıkarırlar. Şimdi bu ayeti i kerimeye göre bakın hadi i kerimeye göre Hanefi mezhebinde bir erkek bir hanama dokunursa abdesti bozulmaz. Şimdi buradaki anlam nedir? Evet ne diyor? Panameleke da. Ama bu Allah hakkı anlamına değil, kina anlamına geliyor. Yani cinsir iş anlamına geliyor. Halifesi bine göre bir erkek bir kadına dokunuz aptızı bozulmuyor. Şafii deftere aptızı bozuluyor, bozuluyor. Neden bozuluyor? İmam-ı Şafi'ye göre de bu ateşler mi kina hakkı değil. Ama o da başka deli getiriyor. Aptız ayet vardır Mâde Sûresinde. Bismillahirrahmanirrahim. Ev la meslumin ayetine. Ev la lames la müfare bablından karşılıklı eğer kadın erkeğe er kadın dokunursa bozulur. İmam-ı Azam'a göre bu ayet-i kerimde kinaye göre bu ayet hakikattir, bozulur. Bunun için Şafi mezhebinde bir erkek Mahremi olmayan kadına çıplak ele dokunursa bir yerine. Bir erkek mahrem olmayan kadına. Yani Şahı mezhebinde bir erkek mahrumi olan annesine, kızına, torununa, gelinine, e, halasına, işte tezhisine dokunursa bozulmak bozulmaz. Ama haramına dokunursa, eşine dokunursa, başka dokunursa çıplak olarak arada bir engel olmadan dokunursa, abdesti bozuluyor. O göre. Demek ki bakınız bir kinaye meselesinden burada çok iş çıkıyor buradan böylece. Malikî mezhebine göre ise, bir erkek, bir kadına, mahrum olmayan kadına dokunursa, <gülüyor> dokunursa eğer bir şey duyarsa, o zaman abdesti bozuluyor. Maliki de. Şafi de, bir şey duysun duymasın, Abdest bu Yine Kur'an ayetlerinde mecaz bir de vardır, mecaz ayetine gerçek anlam verilemez. Yani Kur'an'da ayetleri vardır ki anlamı mecazdır. Ona gerçek türük anlamı verirse insan dine çıkalı oluruz, kafir olur mu? Mesela Türkçe'ye bir söz vardır. Şöyle uzun derler mesela. Şöyle uzun. Bu ne anlam Eli uzun deyince ölç mesela uzun derim fazlında belge. Ama ne diyor bu mecaz belge? Yani eli uzun bir şey çalabilir, şu yapabilir mecbub. Ne diyor buna mecaz bunlar belge. Yine herimizin günlük konuşun mecazlar vardır. Günlük konuştuğumuz mesela deli ki ya. Evdeki ev hanımı kızına, kızım tencere, bak bakayım tencere kaynıyor mu der. Kızım bak bakayım tencere kaynıyor mu? Anne tencere kaynıyor der. Yalan, ulan, tencere kaynamaz. Bir şey kaynıyor. dedi bu? Mecaz muhtemelen, mecaz melece. Farklı değil hanım melece. Bak kızım bakayım yani, soba yanıyor mu? Yalan soba yanmaz. Odun kemini yaşayan hanım melece. Ne der evi anne soba yanıyor der. dedi bu? Mecaz muhtemelen. Mecaz bunlar mı gelir melece? Yine Kur'an ayetlerinde şerifte, dal bil ibare eddal bil ibare ibare olarak o kelimeler o anlam verebilir eddal bil işare açık dil ama işaret vardır eddal bil delale ona delalet eder Böyle bir örnek vereyim inşallah der yine bazıları efendim ben Kur'an'da ardım da şunu bulamadım derler. Tabi haddini aşanlar yani sır şey bilmeyenler bu konuşuyorlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de annenizi babanızı dövmeyin diye ayet-i Kerim e yok, bakınız. kuran Kerim'de. Ama haram. Niye haram peki? Ayeti hakkında niye haram oluyor? Buradaki ne oluyor? eddal bir delaleye gire bakın şimdi. Şu adik el buna dağıt ediyor. Sıbilla. Vela tekur lehumâ uffin adik kelimesi. buyuruyor. Vela tekur sakın deme. Kime lehuma ikisine de. Anneni de babana da. Onlara sakın sakınâ deme. Ne deme? Uff, uff, kurtum deme. Nedir bu? En hafifi. Demek bunun çok da üzerinde. Bu aram olunca bundaki büyük suç ne oluyor? Daha bir karam oluyor. Yani şimdi günümüzde çok oluyor bu. Ölmüş evet, işte Kur'an'da ben bulamıyorum Yok karam bu şekil geleceği. Sen müşfik misin? Ya, sen yani. Yine Kur'an'da nası mensuh. diye ayet kelime-kelimede nası mensuh diye nasıl hükmünü kaldırır öncekinin? Mensuh hükmü kaldırılmıştır. Mesela Kur'an'da hala vardır bu şekilde. İslam'ın ilk döneminde bir kadınların kodisinde ölünce onun iddeti bir yıldı. Sonra bu indirildi. Dört on e gün oldu. Şimdi bazı ayet-i kerime gibi göründür. Bazı arasında bir çelişi bir göründür. İşte bunun işlerinden ancak müşehir çıkarmış derler O çıkar müşehir Bunun tarına bakılır, kim kime söylemiştir, hangi bunu sahibi söylemiştir. Hatta mesela muhaddisler vardır, muhaddis. ilmi hadiste uzman. Eğer bir kimse ilmi hadiste hadis ilminde yüz bin hadis-i şerifi edebiliyorsa metin senedine beraber Bunuda her zaman söyleyebiliyor şaşırmadan bunlara muhaddis hafız eder. bunlara müteahhımlar bunlara bunlara. Böyleyken bakınız yani bir muhadis hafız yüz bin hadis şerifim ezer biliyor hem metini hem senedini biliyor ezer biliyor böyle hem de istediği zaman bunu hemen söyleyebiliyor kuvvet hafızlığı var. Böyle ki bunlara bile. İş kalkışmamışlar. Bu kadar kitapları var. Kaldı Bevza gibi büyük müfessirler var. Bunda bile iş kalkışmamışlar. Yani hadis şerifin ilimine itibasına vakıf oldukları halde bunlara bile. Neden? Çünkü hadis ilmi başka, iş çok farklı. Hadis ilminde şu aranır peygamberine kime söylemiş? Hangi sahabeye? O sahabını kime söylemiş? Kime söylemiş? Kendi gelinceye kadar. Buradaki şahısları tanıyacak. Bunlar adaletine bakacak. Yani bunlar fasıksa tabi kabul edilmiyor bunların sözleri. Yani namazını kılan haramdan kaçınan kişilerse zekası yerindeyse bunları kabul ediyor hadis-i şerif. Ama müşi bunun dışında çok farklı var. Mesela İhramlıyken iken telbiye getirme konusunda üç tane farklı ad şerif de var. Sahabi ı birini kollayan, birini güçlendiren. Üç farklı ad şerif var. Üçünü öde sahabeler. Bunu söylüyorlar üçünde Üçünü de. Böyle ki birisi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri diyor ihram namazını kıldığı yerden ayak kalktı devesine bindi oturudu ondan sonra telbiye başladı ile bek diye. Bunun başına sünnet olmuş oluyor ona göre şimdi. Gene bir rivayette hadisleri başka sahabe şöyle diyorlar. Peygamber Efendimiz de namazın namazını sonra ayağa kalktı. Hadesi bitmeden telbiye başladı. Lev bek diye. Üçüncü rivayette şöyle buyruluyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namazını selam verdi. Hemen terbiyeye başladı. Hangisi bunlardan doğru? Üçü sahiha düşecek galiba. Sahi. Neden böyle oluyor? Müşriyet bunu araştırıyor. Şimdi bak araştırıyor. Otururken terbiyeye getirilen sabiye i kirim şu şu. Veda haccında peygamberle beraber ikram giyinen yerde bulundu mu Zührefe buraya. Orada bulundu mu? Evet, bulundu. Peygamber yakın mıydı? Yakındı. Peygamber çok yakındı. Orada bulundu. O ayak, Peygamber otururken gördü. Öbürü uzaktaydı. Uzaktaydı. Ancak Peygamber ayağa kalkınca gördü. O zaman gördü. Öbürü daha uzaktaydı. İzdiham vardı. Demir üzerine gördü. Yani işlat meselesi Hadeşşevir'in saatın dışında bir araştırma. Mesela sahabenin biri Bedir savaşından bahseder. Eder ama o sahabe Bedir'de bulunmamıştır. Bilmiyor hadiste de bunu öne verilmez. Yeter ki hadis sahih olsun senedi. Çalışsa sahih olsun böyle. Ama iştahatı bu araştırıyor böylece. Evet bu sahabe-i kiram hadatları Bedir savaşındaki olayı bize naklediyor ama kendisi bulunmadı. Bir de Savaşta bulunan başı bir bu bir olayı anlatıyor. Bu da bana tercih olarak olurlar. İşyatlamak özenler. Bir de işyat meselesinde bir harfin bile bir harfin bile şu önemi var. Bir harfin bile. Şimdi burada örnek olarak ben yalnız Vav harfini aldım. Vav harfi Türkçe'mizde ve anlamına geliyor. Fakat çok değişik, farklı yerler kullanılıyor bu harfi ama. Vav'u atife vardır. Atatürk kullanılır. Bağdaş kullanılır. Vav'u iktidar denir böyle. Baştan kullanılır. Vav'u kasem vardır. Bir Vav'dır bu. Kelime üzerine gelirim, Kasem, yemin Vav'ı denir mesela vettini, ve zeytuni, ve şemsi dedi buradaki vavlar? Hep yemin vavları. Yemin vav bir kelime özeye geldi mi, o kelime sonra esri okunur. Esri okunur. O vav yemin vavıdır. Mesela vallahi dede esri olur. Bir insan vallahu derse olmaz. Yemin olmaz. Niyeti yemin değilse ama. Değilse mesela bilen bir kişi, bilen bir kişi, yemin etmemek için vallahi derse, niyeti bir iptidah, başlangıç olarak kullanılır. Şimdi bu baba bir örnek vereceği bir işler Kuran-ı Kerim'den, Habbes ayeti, Maide suresinden, vela biri, Yâ yûluz âmînû ey müminler izâ kumtüm lil salâti ey mümin de namaza kalktığın zaman felselu ikâyns aslında eng serüdür bu başında f yok dur aslında böyle aslında f yoktu buraya f geliyor yanına geliyor bu f felse şu anlama geliyor buradaki fail takibiye deniyor Hemen anlamına geliyor bak. Namaz kıme ettiğiniz zaman, namaza kalkacağınız zaman hemen abdize baş anlamına gelir hemen. Fasıl. Bak bir yerden çıkıyor. Mesela bir de faiz cezaiye var. Onun karşılığını bilen ihtiva vardır. Üzü hükm yüzü yıkayınız ve ey diye kum. Buradaki bu abdestle ilişim vardı. Yüzünü yıkayınız ve Eğdiye hüküm, elinizi yıkayın şimdi. Buradaki vav. Bu Hanifi meslebeye göre buradaki nedir? vav nedir? Vav-ı atıf. Diğer meslebeye göre yine vav-ı atıf. da bu. Ne var şimdi burada? Hanifiye buradaki vav nedir içindir? Yalnız mutlak cem içindir. Yani yüzünü yıka, elini yıka, ayağını yıka. Hepsini yap anlamına geliyor işte Hanifi'de. Bu kadar. Şafi'de hem cem hem tertib için geliyor tertib için yani önce yüzünü sonra elini sonra başını sonra ayağını şimdi bu şahı mesabine buradaki vav tertib işi olunca ne oluyor bu sefer abdeste sırayı tertib bir gözetmek şahide fazdır bakın diller haricinde sünnettir mesela işte bir hanefi abzu alırken Ağzını bunu yıkadı, yüzü yıkamaya gerekliyi unuttu. Önce kollarını yıkadı, sonra yüzünü yıkadı. Evet mekru olur, kasten yaparsa, unutucun fark etmez, aptezdir. Amin. Şahı mezhebinde unutarak da olsa sırayı bozuna yapacak, yine başlayacak. Ede fazla olduğu için bak, meselesi. Bir de inşallah wa atif ile wa ihtidaya örnek vereceğim inşallah Tebbet suresinden bu konu ta ilmi konu fakat şu bakımdan bunu anlatmak ihtiyacını duydum yani Hazrimizi bilelim yani Kur'an hükmünü azı bilelim inşallah berabur ya Tebbet suresinde sebiller. Seyyasla ran. Yasla girecek. Bu evde bir singele bakın iş işte bu anda. Bazen şefe gelir, bazen singele gelir, bazen hiç gelmez. Yasla girecek. Hemen de girebilir, sonra da girebilir. Gene zaman işi alıyor böyle. Singeldi, seyyasla hemen kaldırıyor. Yani gelecekte bağlantılı. Gelecekte ama pek uzak değil. Mesela da uzak ileride Bak, bir har burada. Farklı böyle. Seyasla girecek. Kim? Burada şimdi isim yok. Huve gizli zamira burada. O Ebu Leheb. Nereye girecek? Naren ateşe girecek. Allah buyurdu. Bu Tebbet suresinde çok hikmetler var, çok hikmetler var. Sırlar Tebe suresinde. Bunda çok büyük mucize var bunlar böyle Bir Biri şu, Mevla baştan buyurdu, bunu girmek istemiyorum, zaman alacak fazla ama, Mevla buyurdu, Ebu Leyleleri helak olsun yani, helak olacak yani kendisi. Helak oldu dünyada. Helak oldu dünyada böylece. Şöyle oldu, Bedir savaşlarına kendi gitmeye korktu. Bedir savaşlarına. Asıl İslam üçünün olduğu halde Bedir'e katılmadı kendisi. Yalnız Ebu Ceren'in koyduğu kural gereği kim Bedir savaşlarına gelmezse Mekke müşriklerinden yerinde birisinin vekil göndermesi şarttı. Bu da para mukabilinde Ebu Ceren'in karıştırdığında Bedir gönderdi böyle. Mekke'de kaldı. Bir gün Hazreti Ebû anlatıyor. Ebu Rafi Peygamberimiz Atatürk Kölesi. O anlatıyor bu konuyu. Ben diyor davet diyor. Hazreti Abbas'ın Kölesi'ydim diyor. Müşrikler bedelte savaşa gittiler. O da haber bekliyoruz diyor. Ben Müslümandım diyor. Haz Müslümandı. Ama imanımız gizliydi buyuruyor. Orada. Ebu Süleyman bin Haris, Haris denen biri geliyor. Ebu Leheb'in yeni asıl olurken ise Bedire-i gitmiş, geliyor. Ama nasıl geliyor? Süktüm püktüm, perişan bir adayette. Bu çökmüş, artık ağır bir şekilde geliyor. Ebu Leheb'de uyanık böyle. Stresle. Acaba ne oldu savaş? zaman tabi televizyon muhtemelen. Cep telefonu da yok böyle. Haber, ancak insan geçici geçici haberi Haber bekliyorlar. İlk haber Ebu Süfyan bin Haris getirdi. Ebu Leb'in yeğeni. O da gitmişti. Ebu Leb de karşıdan. Ne amca yeğenim ne haber ne oldu durum ne? Amca kaybetik savaş. Nasıl kaybedersiniz? Daha, daha kuvveti falansınız. Amca öyle atabilmiş iyi askerler vardı ki Gergök arasında onlara karşı gelmeye bağlandı. Meleklere karşı tabii. Orada bu Ebu Rafi denen kişi, Hazreti Abbas'ın, Hazreti Abbas'ın, Hazreti Abbasın, kardeşi. Abbas'ın kölesi. Müslüman yaşında böyle, tabi sevindi, heyecanlandı, duygulandı. Onlar melektir, dedi, onlar melektir o kimseler. Ebu Elif Muazzam köpürdü. Azap efkelendi. Sen de karşısına böyle. Diyor ki Ebu Rafi, ben de çok zayıftım diyor. Beni kaldırıp yere vurdu, beni dövmeye başladı diyor. Bu üzerine Hazal Abbas'ın hanımı o da oradaymış. Nazım Bey'in köyünde beş nereden oradan bir çadır kası alıyor. Ebulay'ın başına indiriyor bunu. Başına yardı. Başına yardı. Şimdi Ebulay kadına karşı hem tabii yengesi oluyor, kana karşı el kaldırmayı kene bir ağır edin diye. Bunu pek yakışmadı kendisine. Ama perişan oluyor böyle muazzam kızdı bir taraftan savaşı kaybettiler. Müşrikler, kafirler. O yönden zaten moralı bozulmuş. Bir de başına kazık yiyip, başına yaralanınca öfkenin evine gitti. Öfkesinden hastalandı. Adreslerine hastalık. Adreslerine hastalık böyle, yani sulu su çekiyor böyle, bir cerahatli bir şey. O zaman Mekke'le bu hastalık korkar. Mekke'le bu hastalıktan. Hastalandı arkadaşlarımız derimler yalnız kaldı evinde adresi hasta olunca salgın hastalık diye kimsenin sokulmadı böyle tek başına ızra bir çekişeke geberdi geberdi öldü ama yansı kaldı bunu kaldıramıyorlar korkuyorlar sokulma kendisine Komşular geldiler beklesek belde kokuşma başladı ne dedik çocuklarına ya bunu kaldırın belki kokuyor kokuyor bu dört tane tuttuları zenci parayla hemen bir beze koydular kendisine. Dört zeynini götürürler böyle. Mezanın kendine koydular. Onun bir de bir kazı kaldı. İtti o basır mezanın içerisine. Bu şekilde veriyor. <gülüyor> Şimdi bu tebe Suresi'ne gelelim muhteremler. Hatta hadisler şöyle buyruluyor Bir kimse Tebbet Yeda Suresi'ni severse onu çok okursa Allah o kimseyi Ebu Leheb'e gir, Cenab'a atmaz. Atmaz mı seyirler? Hakkınızı söyle. Vemre'tühü. <gülüyor> burada şimdi vav var. Ebu Leheb ateşe girecek. Ateşin burada özelliği, sıfatı nedir? Zâhtel lehebin alevli ateş. böyle. Ebu Leheb cename girecek ama her tarafını alem saracak, her tarafını. Ateşini kalacak. Vemre etühü, Vemre etühü zevcesi de. Burada hanımı demeyeceğim de, ah karısı diyeceğim orada, karısı da. Vemre etühü. Şimdi buradaki bu ne vabı? Burada işte ben Eğer atılsa, o zaman bunun karısı da oraya girecek. Vabı, da vabıcısı olacak bu defa? Bu başlangıç olmuş oluyor burada. Bir de insanlar bir mezhebe müşrile bağlamaya mecbur mu acaba? Bir soru var burada. Çok soruluyor. Ben mecbur muyum? İmam ağzına görüşürüz. İmam ediyorlar bazıları. Veya buyuruyor Feselü ehle zikri in kuntum la ta'lem ta feselü sorun sorun. Kime? Kime? Ehl-i zikri, zikir ehline bakın orada. Burada ehl ilmi yerine ehl-i zikri, zikir ehline. Yani Allah'a yönelmiş Allah'a bilen tekva müşriklere onlara sorun tabi olunur. Bu ayet ki demek ki her insan tabi mecbur müşriklere de. Şimdi gelelim inşallah kısa da inşallah fetva verme konusuna gelelim. Günümüzde zaten Hazır çok güdürü Hazır bu konuda kıyametin arameten biri de çok fetvalen çoğulacak kıyamete yakın. Korkmadan fetva verecekler böyle. Şimdi günümüzde tabi ekranlara geçen ellenmiş olan kişiler ne yapıyorlar? Artık isteki fetva ücudurlar. Halkımız şu adınıyor halkımız, adını, halkımız. Ne diyorlar? İşte bu ilahiyat faktörü, ilahiyatçı profesör. İlahiyatın dekanı şu bu mesela, profesör, ilahiyatçı. Yani profesör deyince, ilahiyatçı profesör deyince, her şey bir anlamına geliyor. Hayır değil Vatıra değil. Yani o müşterilere bakarak hatta en son Fukahi İbni Ağabey'in ki son tabakasıdır, ona bakarak Bugünün profesyelleri Güneş yanında mum olamazlar. O ilmi yanında. Öyle ilim vardır. İkincisi, ilim alınır? Fasık da ilim alınmaz. Eğer karşıki ilim sahibi olsa, eğer fasık ise onda ilim alınmaz. Mesela bir kimse yabancı bir yerde, kırda, şurada, burada mola verdi, namazını kılacak. Ama kıbliler de bilemiyor. Ne yapacak? Önce bakacak, o görenin yeri hakkında birini görürse ona soracak. Tamam, yeri hakkında birini gördü ama adam içki içiyor, kumar oynuyor, ahlatsızın birisiidir ya da namaz kılmadan kimse işte. ona sorup onun sözüyle kıblere dönemez. Evet. Bak, cahiz evet. olmuyor kabul edeyim bu şekilde. Şey. Demek ki bir profesör de olsa, başka bir iman da olsa olsun, eğer fasık ise, yani başvaktini kılmayan, e, çoğu çoğunu açı gezdiren, ne bileyim ben İslam'da tizli olmayan kişi olursa, onun sözün ne ama edilmez. İkincisi, günümüzde, ülkemizde her kanalın, her kanalın adamları delidir. Her açılan bir şey. Mesela bir ekonomik bir sorun gündeme gelsin, ekonomik bir sorun gündeme gelsin, ne yapıyor? Her kanal, her kanal, her bir ekonomi profesörüne ya canlı yayında ya bağlanır, konu sorarlar. Sorarlar mı? Ne olur? O kanalın rengi neyse, öyle profesöre bağlanır, bağlanır, öyle o bilgi fethi alır matbaa. Hukuk da bunun gibi. Bir hukuksal sorun ortaya gelsin, gündeme gelsin. Hukukla ilgili bir sorun gündeme gelsin. Ne yapar? Her kanal hukuk profesörlerine bağlanırlar. Canı yerine getirirler. Ama her kanalın neyse ona göre hukuksa da onu yorumlarla okudan verir. Din de böyle muhtemel. Din de bu şekilde böylece. Yani bir kanala bakınız. O kanalının görüşü nedir, ideolojisi nedir kanalı? İslam ile arası nasıldır? Arası nasıldır? Orada kanala çıkan kişi de öyle çıkarır. Yani dinine bu, hukuka budur böylece bu, böylece. Şimdi hadi şey okuyunmışlar önce inşallah. Bu arada sana men efta bi gayri ilmin bir kimse ilimsiz fetva verirse konuyi yedirirse bilmiyor. Tabi zaten işler yapılamaz günümüzde. Müşriyetlerin işadını kitaptan tam yerine alamamış. Kafana konuşmuşsa ne olur? Le'anet hü o lanet eder. Meraket-i semai ve le'arbi. Götük melekler, geri melekte o kimseye lahat e bak. La hatırmasın bir şey ben o Yani günümüzde çıkıyor kanallara vallahi ben titriyorum ben o Sorun diyorlar. Sorun. Sorun. Pis alma yok kimse. Hiçbir şey var onların. Kendi görüşüne göre, kendi fikirleri, indiği görüşleri, kişileri görüşleri ne yapıyor? Dinleyip fetva veriyorlar o şey. Yazıklar olsun da. La hatırla bunlar bunlar. La hatırla bunlar ben şey. Kale Ebu Hafs'in en nisa buri. Büyük fukuk ulamalarından Ebu Hafs şahı şöyle buyuruyor. El alimü gerçeği bir alim, din adamı gerçeği bir alim yehafu korkar. de suali kendisi bir suat sorur zamanlar hem icap veremez, bir korkar. Baklar. En yukal lehü yenikrameti en -e ecette. Düşünür ki, vereceğiz cevap, orada kalmayacak. Yani mahşere gününde Allah bunu soracak. Kulumuz sana böyle bir şey soruldu, sana cevap verdin. Bu cevabı neyi istinaden verdin? Hangi de dayandın? Nasıl bunu verdin? El-alimi <gülüyor> yehaf diyor. Korkar, bir soru sorunca hem fad cevap hem vermez. Yani yazıklı olsun, tabi. yazıklı olsun be Allah'tan korksunlar. Geç yemiş olan başına, başına sonuç söyleyen bakalım. Her şey her şey bakalım bakanlar için. Şey. Karın İbrahim'in teyimi, yine büyük İslam fukualarından, İslam Teymi Hazretleri, اِذَا سُعْلَ اَمْ مَسْأَلَتِينَ Bu mübarek zata da, dini bir konuda, bir mesele soruldu zamanlar, ne yapıyormuş? Yep ki onda. Ağlıyormuş baktım, alttan bu ağlıyormuş şekilde. Yani kendisi soruldu mu, soruldu mu? Ağlıyormuş. Veya kulü, şunu diyormuş. Lem gayri. Ben amaçladım, bulamadınız be. Niye beni bu şalton sokuyorsunuz? Şimdi müteahhımlar sorulara cevap verme o kadar güçlü, ki aslında o kadar güçlü. Bazı fıkıh meseleleri matematik hesapları gider böyle, beşle beş, yirmi beş gider meseleler. Basittir. Ables'in şartları, sünnetin, belli bazı konular böyle. Bazı konular nedir? Bazı konular bir hastalığın teşhisi gibidir. Hastalık belli değildir. Onun bir teşhisi gerekir. Araştırma gerekir. Bak. Tahliye gerekir. Şunlar, bunlar, film gerekir. Bir araştırma gerekir bazı konulara böyle. Kolay değildir böyle. Kali İbni Ömer, Hazreti Abla bin Ömer'de, sahabe kemisesinde, Büyük şeyden kendisi, büyütsak kendisi. Hasemir oğlu, has Abdullah. Yüz yolu an aşri mes'a ile kendisine on tane soru sorulsa, feyücü bir an vaadetin dire cevap veriyormuş. Ve eskütü antis'in dokuzun susuyormuş bak. Ve Peygamber'e bir soru Peygamber soruldu, Peygamber'e soruldu. Hadis-i şerif. Buyur Aleyhisselam Peygamberimiz Maedri, e, üzerine ne bir yün? Emla. Sağ benen biri Peygamberimiz'e sorduğu, Ya Allah Koyn-i Kerim'de Üzeyir Aleyhisselam geçiyor. Üzeyir Aleyhisselam geç, geçiyor. Koyn-i Kerim'de. Üzeyir Aleyhisselam Hazretleri Peygamber mi? Yoksa Veli Evliya mı? Değil mi? Yani soruldu. Bakınız Peygamberin cevabına Ma edriy bilemiyorum. E, Üzeri ne bir gün emla. Üzeri onlar peygamber mi değil mi bilemiyorum bakma tabi peygamberi başlıyor. Konu var. Gelmeyince Cevap veremedi. Bir gün benim başıma da bir olay geldi. Adapa yeni camiden yukarıdaki çarşda gidiyorum. Yaz mevsimi çok bakın sıcak, aşırı sıcak. Ben geliyorum. Ha ben geliyorum. Ben geliyorum bu tarafa doğru. Yenice canlı geliyorum çarşıdan. Havada gönülü çok açtı hava sıcak o gün ama. Öyle yoruldum. Bir de beynime vurdu sıcak. Başım falan karıştı. Bir de kalabalığa gelmedi de fazla. Kalabalığa gelmem. Hep tenayeri seçerim. Bir çıktı İlle bir şey soracağım. Ben yolu cevap veremem burada dedim ben. Cevap veremem bak. Hava sıcak başım karar vermem. Israr etti. Ben seni bulamam tekrar. Tanımıyorum kişiyi de. Çok kısa bir şey, çok basit bir şey falan böyle gösterdi. Sonra bakalım dedim. Diki benim babam öldü. İki kardeş izledi bizi. Bir abim var, bir ben var böyle. Şu an abim yakında öldü. Şimdi abimin mirasın hakkını nasıl paylaşacakları? Bir abinin nesi var? Hanım var mı? Sağ var. Sekize biri yengen alacak. Kalanı. Erkek kız karışıksa erkek iki katı kız yaralanacak yani erkek iki kız bir alacak tamamı tamamı gitti bu ben geldim aklıma geldi babası ölmüş iki kardeşe mal kalmış ama acaba önce babasını mı öldü? önce abisi mi öldü acaba bunu sormam lazımdı hastanın teşhisi gerekiyorsun araştırmaya gerekiyorsun burada yani başım karıştı yapamadım yanlış orada eyvah meşin ne yapacak. Miras meselesi. Haramayacaklar. İşte yanlış verip sen meclisini. Allah'ım aşırı soracak bunu bana. Eyvah. Gönülün gerisi geriye. Tam tanımıyorum kişiyi ama. tanıyorum böyle. Düşünüm peşten işleyim böyle. bir ol bakayım, sağ ol bakayım. Çıldıracağım ya böyle korkudan böylece. Kendisi gördüm. Koştum. Dur bakalım. Durdu. Ben sana bir sorayım şimdi. Ama zor konuşuyorum. Nefes sevinir kalmışım böylece. Önce babam bile abim önce. önce o geldi. Tamam o zaman. Ben rahatım git baktım o zaman. Orada. Dilara Fatia